Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16:30 gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir Çarşamba günleri sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu edindiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor ve bugün de programımızda yine özel bir konumuz var yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak konumuz sevgili Atila Güneri. Atila abi diyeceğim izninizle Atila abi hoş geldiniz programımıza. Ee, hoş bulduk. Ben de Kenancığım diyeceğim. Ee, merhaba, iyi akşamlar dileyelim. Ee, ben Atilla Güner'i. Hoş geldiniz. Atilla, Atilla hoş. Güner'i kimdir demeden Atilla abi ne güzel anlatmaya başladı kendisini. Atilla abi birazcık sizi tanıyalım. Atilla Güner'i kimdir? Evet, Atilla Güner'i kimdir? Atilla Güner'i e 1951 Şubat'ında Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesi Şenyuva Köyü'nde doğmuş. Halen aynı köyde hayatını sürdüren e, bir vatandaş, bir köylü, bir eski bir öğretmen, eski bir siyasetçi şeklinde yorumlayabiliriz Atilla Güner'ini. Tanımlayabiliriz daha doğrusu. Ne güzel. Bugün konuğumuz Atilla abimiz. Rize'den Çamlı Hemşin'den programımıza konuk oluyor. Rize'yi Çamlı görenler varsa dinleyicilerimiz arasında az çok ne kadar güzel bir yer olduğunu dünya üzerindeki o cennet köşelerden bir tanesi olduğunu bilirler. Ve öylesine güzel bir yerde şu an yaşayan Aslen oralı olan bir muhtar aynı zamanda Atilla Güner'i. Ee, evet. Çamlı Hemşin için e, yıllardır da yoğun mücadeleler veren orayı korumaya çalışan e, orayı çok seven ve oraya hizmet etmeye çalışan bir muhtar. Ama biz birazcık daha çocukluğunuza dönelim. Atilla Güner'in e, yaşamı Çamlı Hemşin'de başladı ama nasıl bir çocukluktu? Nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Neler yaptınız? Evet, evet Kenan Bey aslında <gülüyor> o günlere dönersek tabii ki hem böyle bir gülümsemeyle hatırlıyoruz hem kısmi acıyla hatırlıyoruz çünkü çok şey bir dönemdi ya sıkıntılı bir dönem çok güzel de bir dönemdi çocukluğum benim kendi adıma konuşursam çok güzel geçti köyümdeki okulumda okudum 5 sınıfımız vardı 5 ayrı sınıftı öğretmenlerimiz köy enstitüleri öğretmenlerinin son dönemindeki öğretmenlerden nasibimizi alabildik. Ne güzel yani ne mutlu size. Yani çok basit bir şey gibi görünse de bugün için ama bizim için benim için hala çok önemli arz eden okulumuzda uygulama bahçemiz vardı. Bahçemizde biz e, işte sebzelerin ekilmesini o dönemde orada öğrendik. Her öğrencinin gruplar halinde 3-5 öğrenci bir araya gelerek bahçelerimiz vardı. Öyle bir ilkokuldan mezun olduk ve bizim bir de o dönemdeki ilkokulda e, Sene sonu bitirme sınavlarımız vardı İlginç olan bir şey evet. Benim için ee, Çok iyiydi O günkü öğretmenlerimizi hala hatırlıyoruz Çünkü her yıl bir Oyun sergiliyorlardı Sergilettiriyorlardı öğrencilerine PS diyorduk adına yani PS yapıyorduk Bu çok önemli bir aktiviteydi Bugün baktığımızda Bugünkü öğrencilerin Bugünkü gençlerimizin çocuklarımızın Şanssız olduğunu düşünüyorum Bu, bu bağlamda değerlendirirsek Böyle Peki. devam etti. İlkokulu burada bitirdik. Devamında Çamlıhemşin Hemşin Ortaokulu işte daha yeni açıldı. Yeni bir ilçe, yeni bir ortaokul. İşte iki düşünebiliyor musunuz ki yani bakkaldan bozma bir odanın içerisine derslik yaparak ders veren öğretmenlerimiz... Ee, o günkü idarecilerimiz okul kapanmaması için okulun sürdürülebilmesi adına çaba sarf eden idarecilerimiz hepsini saygıyla rahmetle anıyorum. Ve inanır mısınız gözüm yaşarıyor o günleri hatırladığım zaman bir taraftan da gurur duyuyorum. İnsanlar ne kadar önem vermişler eğitim öğretime ne kadar çaba sarf etmişler geleceklerini hazırlayabilmek adına. Biz ee, de buradan saygıyla de... analım kendilerini. O yıllarda zor şartlarda Çamlıhemşin'de e, sadece ki ilkokul doğru. varken ki sonrasında yani ortaokulu. Bugün de baktığınız zaman evet. Şenyuva köyünden Çamlıhemşin'e yaya gidip gelmenin ne demek olduğunu göz önüne getirin. Bilen, bilen insanlarımız onu bilirler. E, 6 kilometre 1 kilometrede mahalleye doğru çıkarken çünkü derenin kenarında evler yoktu o zamanlar. Evet. Yamaçlardaydı evlerimiz. Bir de kar yağıyordu. Bugünkü gibi iklim şartlarda değişmemişti. E, kışın karda düşünün düşünün sabahleyin kalkacaksınız, Çamlıhan Ortaokulu'na gideceksiniz. Okulda ders bitecek ve oradan yukarıya dönüp evinize geleceksiniz. Vallahi zorluydu ama bir yönüyle de bakıyorum sanki çok da iyiymiş. İnsanları hayata hazırlıyormuş. Biraz da öyle düşünüyorum. Tabii. Ne derece doğru bilmiyorum ama ben biraz öyle bakıyorum olaya. Çünkü mücadeleyi daha o yıllarda öğrendik. Ve küçük yaşlarda, tabii. daha çocukken hayatla, hayat koşullarıyla, tabii ki, tabii, coğrafi tabii, şartlarla, ki. imkansızlıklarla mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Tabii ki. Yani şöyle bir şey Kenan Bey. Ya, e, bakın şimdi aklıma geldi. Şunu paylaşmakta yarar görüyorum. Köyde e, 80'in üzerinde öğrenci vardı ilkokulumuzda. Hı. Her ailenin, her öğrencinin bazı evlerden iki veya üç öğrenci olan evlerimizde olabiliyordu ama genelde her aileden bir öğrenci vardı. Bu durumdayken her ailenin en az en az beş tane sağılabilir süt veren ineği vardı. Ona rağmen dışarıdan işte bilmem nereden gelen süt tozu süt tozu ile burada bize yoğurt yaptı yedirdiler Hollanda'dan gelen peyniri yedirdiler. Garip yani o dönemdeki yöneticileri merak ediyorum ben şimdi gerçekten merakla böyle bir hayretler içerisindeyim sırf o ürünlerin buraya ulaşımında kullandıkların nakliye bedelini o gün köylülüğe destek olarak verselerdi yani çok daha kaliteli olurdu çok daha iyi olurdu ve o biz kendi annemizin ürettiği sütü içmiş olurduk en azından. Ve belki de o dönemde köyde tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanlar başka büyük şehirlere göç etmek durumunda kalmazdı. Hala en devam ettirirlerdi. Peki. peki ortaokul dönemleriniz geçti. Sonra lise yıllarına geldiniz. Sonrasında evet. neler yaptınız? O da çok, çok ilginç. <gülüyor> o da çok ilginç. Evet Çamlayım şimdi ortaokul bitince sahilde tek lisemiz Rize Lisesi'ydi. Orada kayıt yaptırdım. Hı. Eğitim öğretimin devamında İstanbul'a yolumuz düştü. Orada bir Allah amcam vardı onun yanında. Fakat anne babadan uzak bir öğrencinin yani e, çok zor şartlarda okuyabileceğini, hayata zor tutunacağını da e, o dönemde ben öğrendim. Amcamın yanına İstanbul'a geldim. Beyoğlu'nda Atatürk Erkek Lisesi bilenler bilirler. Evet. E, orada okudum. Fakat çok ilginç. Yani düşünün Anadolu'nun ucra bir çamlı kalkıyorsunuz kalkıyorsunuz. yoluna geliyorsunuz. Konuşmanıza gülüyorlar. Kıyafetinize gülüyorlar. Dalga geçiyorlar. Her şey berbat. Şöyle bir anım var benim. Bunu paylaşmakta Lütfen, buyurun. hiç görmüyorum. Birinci dönem notlarım. Hepsi 1-2-1-2-1-2 bütün dersler. ikinci dönem notlarım da inanır mısınız ki hepsi 5 6 5 6 5 altıydı Ve dönem sonunda... Eğer yaşıyorsa uzun ömürler dilerim. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Hamduna ülgen diye bir müdür muavinimiz vardı. Edebiyat öğretmenimiz. Amcama dedik ki bir başka okulda olsa dedi bu öğrenci dedi e, ikinci sınıfa geçirdik. Ama dedi bırakın dedi bir yıl daha okusun burada dedi e, çok daha pekişir çok daha sağlıklı hayata tutunur e, ve benim bir sene sene tekrarına bıraktılar orada. Fakat işte dönem öyle bir dönem ki belki şansındı, belki şanssızlığımdı. Ben bir yıl kaybettim orada ama yani Türkçeyi biraz düzgün konuşabildiğimi düşünüyorum. Ve o dönemde aldığım eğitimden kaynaklanıyor. Fakat bir taraftan da tam böyle 69 yılını düşünün. 69-70 öğretim ile. Ülkenin ee, daha sıkıntılı sancılı yılları. Tam, yani tam böyle İstanbul'un en cafcaflı teknik üniversiteli abiler hemen e, aşağıda burnumuzun dibinde her gün beraberiz top sahalarına gidip top oynuyoruz ya abiler bize anlatıyorlar işte biz daha lise talebeleri olarak ya e, Dolmabahçe'deki e, 6. filo mitingine kadar bildirileri belimizde saklayarak polis çemberinden geçirmiş bir, e, bir, bir, bir yurttaş olarak taraftan da gurur duyuyorum. Çünkü biz daha çocuktuk. Evet. Aramadılar bizi polisler ama abiler bizimle bildirileri şey yaptılar. Çemberden geçirttiler ve orada biz halka dağıttık. Şimdi gelinen noktada bakıyorum ki o gün Go home yanki diye bağıranlara sopayla taşlarla kovalayanlar bugün Amerika kahrolsun diyorlar. Çok büyük çelişkiler ülkesinde yaşıyoruz. Evet. Bizim eğitim sistemimize de yansıyor maalesef Kenan Bey. Atili Hocam, şimdi evet. o dönemde iken daha üniversitedeki abilerinin, ablaların o dönemdeki yönlendirmeleriyle daha o dönemde toplumsal sorunlara ilgi başlıyor. Daha evet, sonra liseyi evet, bitiriyorsunuz. Evet, Sonrasında ne yapıyorsunuz? Üniversiteyim gittiniz, ne yaptınız? Yani ne Yaşamınız da, nasıl ne yöne edin. evrildi Çünkü İstanbul bir taraftan e, iyi gibi görünüyor Tabii benim açımdan baktığımda Ben e, mutsuzluk olarak almıyorum Sene kayıplarım oldu falan Liseyi baya kıdemli bitirdim Tamam ama e, Hayata farklı gözle bakmamı sağladı O dönemde yaşadıklarım İşte devamında e, liseyi bitirdim Liseden sonra bir iki okulda kayıtlı kaldıktan sonra yine o sıkıntılı dönemde e, şey yapamadık. En son Rize Eğitim Enstitüsü'nde kayıt yaparak işte e, sınıf öğretmenliğini kazandık. Evet. E, bir süre öğretmenlik yaptık. Severek de yaptım öğretmenliği. Yani öğretmenliği Öğretmenliği yani... nerede yaptınız? Öğretmenliği Çamlıhem şimdi e... Muratköy'ü dediğimiz bir köy vardı. Komilo köyü. Yine Rize'de Çamlı Hemşin'de. Çamlı Hemşin bir köyünde öğretmenlik yaptınız. Evet, evet, evet. Bizi buraya verdi. Daha sonra oradan bir başka köye verdi, yine Çamlı Hemşin'de. Nasıldı yani, o yıllar yani, öğretmenlik yapmak Rize'de, Çamlı Hemşin'de? E, Valla şöyleydi yani yine bir anımı anlatayım eğer şey olmazsa. Lütfen pıldır. buyurun. Yeterse e, çalıştığım dönemde öğrencilerimizi e, bilgi yarışması yapardık. İlçe merkezinde elektrik vardı, köylerimizde elektrik yoktu. Ben çocuklarımla e, finale kadar çıktım. Finalde benim çocuklarım ilk defa elektrik lambasını gördüler ve elektrik lambasının altında yarışmaya katıldılar. Böyle bir anım da var ve benim çocuklarım o zaman çocuklarım derken öğrencilerim ikinci evet. oldular. İkinci oldular. Ya bunlar güzel anılardı, güzel hatıralar. Fiyatlar. E, her şeyin daha sıcak ve samimi olduğu aslında teknolojinin bu kadar evet, insanların evet. yaşamının içerisine evet, evet. girmediği dönemlerdi. Peki öğretmenlik yaptığınız bir süre sonra öğretmenliği bıraktığınız anladığım kadarıyla. Neden bıraktınız öğretmenliği? öğretmenliği? Evet öğretmenliği bıraktım mı bıraktırıldım mı o tartışılır ama ben yine de şey yapayım biraz mütevazı olayım bıraktım diyeyim ama <gülüyor> <gülüyor> yani. Nasıl bir öyküsü bir süre, var o bıraktığının? Yani bugün 19 ıı, Aralık Kahramanmaraş olaylarının protestosu nedeniyle e, 79'da e, bir günlük derse girmeme eylemine katılmıştık. Ve evet. bunu onurla bir şekilde bir de savunmuştum. Ceza verdiler mahkemede. Cezayı ertelediler. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını o zaman uyguladılar. Daha aradan yıllar geçti. E, bir, bir, bir, bir, bir köyde çalışıyorum. E, tek 5 sınıf bir arada. E, yani Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencileriniz var. Bir taraf resmen tiyatro yapıyorsunuz. Yani orada öğretmenlik daha başka hünerleri de peşinde getiriyor. Birleştirilmiş evet, sınıflarda yani. öğretmenlik yapıyorsunuz. Yani beş sınıfı bir arada okutmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet, evet. Ee, ilçeyi kaç kilometre, üç, üç kilometre uzak bir köydü. Orada yani ilçe merkezine değiniyoruz. Akşam oturduk ilçe mü Milliyetin müdürü, kaymakam hep beraberiz. Ertesi günü baktım benim elime şey tutuşturdular. Tayin evrakını tutuşturdular. Allah Allah. Gerekçe sen müdür yetkili olarak çalışamazsın. Sebep? Efendim boykota katılmışsın. E arkadaş ben bunun cezasını verdiniz bana. Mahkeme bu, bu, bu, bu yargıyı kurdu. Ceza verdi. Neyse uzatmayalım. Tartıştık mı artıştık olmaz. Bir baktım ki bunlar beni zapturapt altına almaya çalışıyorlar. Yani kelimenin şeyiyle söylem öyle öyle ifade edebiliyorum. Belki başka şey seçmek lazım. Ben de biraz herhalde şey hayata bakışım mı öyle benim? Ya kusura bakmayın dedim. Ben sizin vereceğiniz maaşla, atacağım imzayla, alacağım parayla yaşamaya mahkum olacak bir kişi de değilim. Biraz da abartılı belki yaklaşım ama... Evet. İstifa dilekçemi verdim. Bir ay bekledim Mustafi sayılmamak için. Ayrıldım. Atili Hocam peki e, öğretmenlikten ayrıldınız. Özgür bir karakter olduğunuzu buradan dinleyeceğimiz ve biz kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ve öğretmenlik bana göre değil. Ben daha özgür bir ruhum dediniz. İstifanızı verdiniz. Sonrasında ne yaptınız? İşte, e, ayrıldım. Ticarete girdim. Bir dönem İl Genel Meclisi olarak siyasete girdim, seçildim. 1994 yılına kadar görev yaptım, Çamlıyayın ilçesini Rize'de temsil ettim. Devamında İzmir'de e, ticaretimi sürdürmeye karar verdim. Ancak bu da 2000 yılına kadar sürdü. Orada başarılı olamadık, ticarette başarılı olamadık. E, İstas ederek tekrar e, 2000 yılında e, ilçe'ye, kendi köyüme dönmeye karar verdim. Peki Rize'den Çamlıyayın'dan sonra İzmir'e gitmek bir başka büyük şehire. Ee, o nasıl bir süreçti? Ee, adapte olabildiniz mi? Kolaylıkla Rize'den sonra İzmir'de yaşamak nasıldı? Inanır mısınız zordu. Kolay gibi görünse de zordu. Zordu. Ee, anlatamıyorum. Orada kelimeler yeterli kalmıyor beynimde onları ifade etmek için ama zordu diyelim. Yani İzmir hakikaten zordu, zorluydu. Geri dönüşüm e, maddi olarak hüsrandı ama manevi olarak. İnanır mısınız ki beni yeniden doğdum diyebilirim. Yani geri dönerken maddiyatımı kaybetmiştim ama huzurumu ve yaşayabileceğim alanı, yaşam alanımı, zihnimde beynimin arkasındaki yaşam alanıma yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Bu arada çocuklarınız da var ve onların e Tabii ki. Tabii ki Üç tane oğlum vardı. İşte onların okullarını yani daha iyi okullarda okurlar diye, belki eğitim alırlar diye İzmir'e gidişimin temel nedenlerinden biri de oydu. Ama bugün baktığımda hatalı davrandığımı görebiliyorum. Yine kendi yargım tabii. Yani burada da olabildi aslında, iyi bir eğitim burada da alabilirlerdi. Çünkü bulundukları çevre, insanın bulunduğu çevre eğer bir şeyler öğrenmek arzusundaysa o kişi daha müsaittir, daha uygundur. Ben öyle bakıyorum. Peki İzmir'e gittiniz, ticaretle uğraştınız, orada farklı farklı sektörlerde işler yaptınız ve sonunda iflas evet. ettiniz, zarar ettiniz ve tekrardan tası tarağı toplayıp tabiri caizse Rize'ye evet. Baba toprağına Çanlı'yemişine geri döndünüz Doğup büyüdünüz evet. topraklara Geri dönüş evet. nasıl bir dönüştü Döndüğünüzde sizi nasıl bir hayat bekliyordu Rize'de Çanlı'yemişinde ee, Evet tabi ki oradaki geçen 5-6 senelik Süreç baya farklılaştırmıştı Buraları da Çünkü ya Türkiye'nin genelinde değil Dünyadaki o konjöktürel gelişmeler Buraya da yansımıştı Yani işte yollar biraz daha Düzelmiş giden gelen araçlar Çoğalmış insan ilişkiler Farklılaşmış Böyle bir hayata döndük ancak burada da baktık yani kendi köyüm bir de doğup büyüdüğüm bir yer çevre kendi çevrem. Madem burada buraya geldik yaşıyoruz o zaman dedik muhtar olalım. Muhtar olunca temel neden de şu yani birileri idare edecekse eğer bu toplumu içinde de bulunuyorsak bu idarede de kendimizi biraz yetkin gördüğüm için böbürlenmek gibi de almıyorum bunu aslında. Aktif sorumlu yurttaş olarak gördüğünüz için aslında, yani, sorumluluk evet, almaktan çekinmeyen evet, evet. yurttaş olarak gördünüz. Yani nasıl diyorlar şimdi bir çok moda deyim var elini taşın altına koymak. Evet. Ya biz elimizi değil gönlümüzü, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz. Yani ben köyüm için e, her şeyi vermeye razıydım. İşte 2004'te muhtar seçildik. 2004'ten bu yana aktif görevim devam ediyor. Yapılan işler bellidir. Ha bunu şey yapmadan, değinmeden geçemeyeceğim. Köyün tarihçesine de değinmemizde yarar görüyorum. Bu arada köyün altını çizelim dinleyicilerimiz için. Çamlı Hemşi'nin evet. yine bilenler vardır ama bilmeyenler için de bahsedelim. Siz Çamlı Şen Yuva ...şimdiki adıyla Şen ...ama eski Yeni adıyla... ...eski adı Çinçiva... ...Çinçiva köyünün muhtası, muhtarısınız... Evet. ...Çanlı evet. şimdi. daha önce görme şansına sahip olmuş dinleyicilerimizin... ...belki zihninde canlanır... ...Çinçiva kahvesi diye çok meşhur olan bir kahvenin... Evet. ...birçok evet. dizinde bu... çekildiği... ...inanılmaz güzel bir köyün... ...mahallenin aslında... ...muhtarısınız... ...ama bu köyün tarihi aslında çok daha eskilere dayanıyor değil mi? Mutlaka, mutlaka... ...köyün kuruluş tarihini bilmiyoruz... ...kadimden beri geliyor... Ancak bildiğimiz köyde somut, iki somut örnek var anlatabileceğim. 1907'de inşaatına başlayıp 1910'da Rüşdiye'yi açan bir köylü, 1910'da kuruluşuna başlayıp 1912'de tescilini gerçekleştirdikleri bir kalkınma ve dayanışma derneği. Burada yine altını çizmekte yarar gördüğüm derneğimizin amaçtan, o günkü kurulan derneğin amaçlarından biri, Okul yapmak, yol yapmaksa bir diğer amacı ne biliyor musunuz? Bunun belgeleri elimizde. Onun için çok rahat konuşuyorum. Ormanları korumak. Ne kadar güzel. Evet, evet. Yani bir, böyle bir, bir, bir mirası şu anda e, emanet aldınız sizde ve şey onun Çinçin'in muhtarı öyle. olarak. Aynen öyle. Bunu yani gelecek kuşaklara taşıyorsunuz. Ne kadar e, o emanete sadık kalabiliyoruz, ne kadar katkı sunabiliyoruz bilmez, tart bilmiyorum, tartışılır belki. Mutlaka eksiklerimiz vardır ama aklımızın kestiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla Doğa çevreye zarar vermeden evet içinde yaşayacağız mutlaka yaşarken faydalanacağız buna itirazımız yok ama e, koruyarak biz evet. e, orman yoksa biz de yokuz zaten bizim anlayışımız odur bir de bizim köyümüzün özel bir köy kent köy tırnak içinde köy diyorum fakat vadinin genelinde şöyle bir mantık da var bizde biz ormanı evlatlarımız ayarında severiz inanın buna. Bir kayın ağacı, bir ladin ağacına biz nasıl bakarız biliyor musunuz? Böyle sevgiyle, sevdayla bakarız. O kadar çok şeydir bizim için kutsaldır orman ağaç, ormanlar. Ve siz de bu mirası, bu emaneti en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için hala gözünüz gibi bakıyorsunuz. Biz e, sizinle Çanlı hemşinde yolumuz kesişti, tanıştık ama e, şu değil. an mesela e, bulunduğunuz sadece köyde değil Yayla'da da e, yani yine o ki. dokuyu bozmamak için e, üstün gayretler sarf ediyorsunuz. E, Teşekkür ediyorum Hatta, hatırlattığınız için. tabii evet. ki 2000 metredeki mezremizde siz yayla diyorsunuz ama biz hala o çocukluk anılarımızda bizim mezremiz orası çünkü. Evet. Mezremiz şu anda elektrik var bütün evlerimizde. Ama dışarıda bir tane elektrik direği göremezsiniz. Bir tane sokak lambası göremezsiniz. Ee, gece dışarıya çıktığınız zaman gökyüzündeki yıldızları elinizle toplarsınız. Yaklaşım tarzımız bizim bu. Ben bir yıl boyunca köylülerimin de tabii ki iştirak düşüncesiyle e, trafodan e, yaylanın içine elektrik vermedik. Sırf. ...bizim yaşam mantığımızı... ...manfaltemizi bozacaktır diye... ...ha ne zaman yarattı kablosuyla elektriği... ...alabilme imkanını yarattık... ...o zaman elektriğimizi... ...aldık yaylarının içine... ...o kadar da e, çevre ve... ...şeye bağlıyız yani... E, ...kendi kültürümüze... ...yani burada çünkü... ...buranın varlığı, buranın güzelliği... ...şimdi insanlar sürekli gidip gidip geliyorlar... De hala inanın... ...şu günlerde bile günde en azı... ...yüz 150 tane araç geçiyor... Bunun sebebi sadece buradaki coğrafi güzellik de değil. Tabii. Yani yerel kültürün varlığı da bir güzelliktir evet. ve buraya katkı sunuyor. Tabii ki bu coğrafyanın güzel kalmasına şey olan neden olan varlıklardan bir tanesi de yerel kültürdür. Evet. Hem o kültürün bir temsilcisi hem o insanların birbiriyle dayanışma içerisinde yaşadığı çok özel bir evet. coğrafyada çok güzel doğal güzellikleri olan inanılmaz doğası olan bir ilçede, bir köyde evet. muhtarlık yapıyorsunuz ve hayat öykünüzü bugün bizlerle paylaştınız. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Ne aktarmak istersiniz? Valla dinleyicilerimize ne söyleyelim? Önce her birine saygılarımı iletiyorum. Ama peşinen, peşinen şunu rica ediyoruz. Vadideki en büyük sorunumuz bizim getirip peşlerinde ürettikleri çöplerini Çevreye bırakmasınlar Lütfen kendi araçlarıyla Geri götürsünler çünkü onların Ürettikleri çöpler kendileri için Çöp değil artıktır Ama bir başkası için çöptür En son söyleyeceğim söz bu Bir de ne olur ne olur Ormanların içerisinde ateş yakmasınlar Çünkü sıkıntılar Hat safada çok fazla kalabalıklaştı Burası geliyorlar Piknik yapıyorlar hem çöplerini atıyorlar Hem ateş yakıyorlar Çok büyük risk var e bir de şunu da düşünmüyorlar insanlar o çöpleri orada topluyor e, poşet yapıyor koyuyor yolun kenarına ama gece olduğu zaman buradaki yaban hayatının buradaki çakalın kurdun kuşun gelip o çöpleri dağıtacağını etrafa saçacağını hesaba katmıyorlar. Belki orada iyi niyetle çöplerimizi topladık, evet. bak, et, çevreyi kirletmedik diye bakıyorlar ama orada bırakmasınlar lütfen. Çok teşekkür ediyoruz bu programımıza konuk oldunuz bugün. Yaşam öykünüzü paylaştınız. Ee, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son sözde i̇yi tabii ki i̇yi biz, iyi biz de programlar. size iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Bugün programımızda e, bir muhtarımız konuktu. Rize'de Çamlı Hemşin'de, Çamlı Hemşin çok güzel bir köyünde e, şu anda muhtarlık yapan orada doğmuş büyümüş öğretmenlik yapmış sonra devlet memurluğu kendisine uymadığı için orayı bıra bırakmış öğretmenlikten ayrılmış ticarete girmiş büyük şehire İzmir'e göç etmiş oralarda da tutunamamış yapmamış ve tekrar doğup büyüdüğü toprakları baba topraklarını baba ocağına Çamlı e dönmüş ama döndükten sonra da oranın o güzelliklerini koruyabilmek için yıllardır bir doğa savuncusu olarak mücadele veren, yıllardır orayı güzelleştirmeye çalışan, sorumluluk alan ve insanların e, yine yıllardır dayanışma içerisinde birbirlerine sımsıkı bağlı olarak var olduğu bir coğrafyada o güzellikleri korumak için mücadele eden bir muhtarı Atilla Güneri'yi programımıza konu aldık. Her zaman söylüyoruz, şehirleri, yaşadığımız yerleri yaşanılır kılan şeyler sadece yapılar, binalar değil, yollar, köprüler değil, o şehre ...hayatlarıyla, öyküleriyle anlam katan insanlardır ve kentin o gizli kahramanlarıdır. Bizler de programımızda kentlerimizin gizli kahramanlarını konuk etmeye devam edeceğiz. Sizler de benim de paylaşmak istediğim bir yaşam öyküm var derseniz... ...yaşam öykünüzü bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza konuk etmekten mutluluk duyarız. Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfasından programımızı takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16:30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız... Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirer. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri, kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları, sıradan insan öyküleri